Elhamdülillah ve salatu ala Rasulillah. Kadriyânilik nedir? Biraz bunun üzerinde duracağım inşallah. Kadriyânilik kısaca özetleyecek olursak eee Kadriyâniler, Bahaîler, Dürzîler, Yezîdîler, Nusayrîler, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in ittifakıyla kafirdirler. Bu kimseler kafirdirler. Asli kafir muamelesi görürler. Kadyaniliğin kurucusu Mirza Gulam Ahmet Murtaza. Ismi Mirza Gulam, Mirza Gulam Ahmet Murtaza. Yani Murtaza ya da Doğumu ile ilgili çeşitli rivayetler var. 1865 diyen var, 1838 diyen var, 1840 diyen var. Yani değişik rivayetler var. Ve kendisini de tarif ederken bu Ahmet Gulam bir e, bir yerde diyor ki e, Barlas kabilesinden aslım Moğol olduğunu söylüyor. Diyor ki benim aslım ben aslında Moğol'um. Bir başka yerde diyor ki ben aslım Çin'dir diyor. Çinliyim diyor. Bir başka yerde diyor ben Farisi'yim. Bir yerde diyor ki ben Fatim'iyim. Yani e, e, ehl-i olduğunu da söylüyor. Ve bu adamın felsefe, e, babası da felsefeci bir adamdı. Eğitimini ilkin babasından alıyor. İlk ilmi eğitimini babasından alıyor Ee, ve bu adam ilkin öncelikli olarak salih bir davetçi olarak ortaya çıkıyor ancak zamanla İngilizler onu kullanmaya başlıyorlar daha sonra da Yahudiler bu adamı kullanmaya başlıyorlar hatta kendisi de bir sözünde aslının Yahudi olduğunu söylüyor Ee, İbn-i Teymiye rahimahullah minhacü sünnede, min sünnede bu ve bu e, inanışı taşıyan e, e, akidenin küfür olduğunu söylüyor. Yine Arabistan'da okuyan birisi vardı. E, orada okudu. Oradaki üniversitelerde e, doktora yaptı ve prof, profesör oldu. Bu kişinin adı İhsan İlahi diye. E, bilinen bir kimse. Bu İhsan İlahi 73 fırka üzerinde tahassus yaptı, yani çalışma yaptı 73 fırkanın özellikleri üzerinde. Özellikle bu Kadıyanilik üzerinde ve Şiiler üzerinde Rafdilik üzerinde çok durdu. Bunlarla ilgili neşriyatları var. Hatta kendisi aslen Pakistanlı. E, bu e, Ahmed Gulam da. E, o da Hindistanlıydı. Daha sonra hatta Şiiler bu, bu kişiyi öldürdüler. Bu kişiyi öldürdüler. Niçin? Çünkü onun bu çalışmaları onların gerçek yüzünü ortaya çıkarmasından ötürü İhsan İlahi'yi en son öldürdüler. Davetçi bir Müslümandı. Allah ona rahmet etsin. inşallah şehitlerdendir. Ve bunlar üzerinde bunların gerçek yüzünü gerçekten ortaya koyacak çalışmalar yaptı. Ve bu Kadiyanilerin en büyük, en büyük itikadi sapmalarından birisi olan e, inançlarında mesela onlar nübüvvetin bitmediğini söylüyorlar. Halbuki Rabbimiz Subhanehu ve Teala Ahzab suresinin 40. ayetinde buyuruyor ki Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricalikum velâkin rasûlullâhi ve hatemennnebiyyîn Diyor ki Muhammed aleyhissalatü vesselam içinizdeki erkeklerin hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Ancak bu sapık fırka bunlarla ilgili bu ayetle ilgili diyorlar ki çünkü biliyorsunuz onların iki türlü ilim anlayışı var. Diyorlar ki batını ilim bir de zahiri ilim ve bu ayete de kendilerince batini bir Anlam yüklü yerler. diyorlar ki burada e, Hatem en derken yani burada Allah kast ediyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bütün nebi ve rasullerin süsüdür. Yani Hatem kelimesini bu onların süsüdür şeklinde kendilerince e, fasit bir yorum yapıyorlar. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste diyor ki benden sonra Nebi veya Resul gelmeyecektir. Yine Müslim'de geçen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İnne beyne yedeyi saa kezzâbin. Ben ve kıyamet arasında buyuruyor yalancılar çıkacaktır. Yani yalancı peygamberler yani nübüvvet iddiasında bulunanlar. Çıkacaktır diye aleyhissalatü vesselam haber veriyor. İşte buna göre Ehli sünnet Ehli sünnete göre kadiyani kadiyanilik nasıl ki Yahudi ve Hristiyanlar asli kafirse Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Durziler, Behailer, Nusayriler, ee, Budistler, Yezidiler, Kur'aniyun olanlar, kendisine Kur'aniyin diyenler, Kur'aniyun ehli sünnete göre bütün bu fırkalar kafirdir. Ve bunlara kafir denilir, asli kafir muamelesi görür ve bunlara da hüccet oluşturmak vacip değildir. Ve dikkat edilirse sözde dünyada en gelişmiş demokrasi olarak gösterilen Hindistan'dan Bahailik Hindistan'dan çıkıyor. Kadiyanilik Hindistan'dan çıkıyor. Kur'aniyun Hindistan'dan çıkıyor. Ve bunlar sünneti tamamen inkar ediyorlar. Kadiyaniler arşı bile inkar ediyorlar. Arşın varlığını inkar ediyorlar. Ve ayette geçen arş kelimesini Errahmanu alal arş istawa arşa istiva etti veya arş İşte bütün mahlukatın tavanıdır ve benzer şeyler. Onlar diyorlar ki arş diyorlar cisim veya maddi bir şey değildir. Arş Allah'ın sultasıdır. Hakimiyeti kastedilmiştir gibi bir anlam yüklüyorlar. Bu kimseler asli kafir muamelesi görür derken yani demek istiyorum ki bu kimselere biz davette bulunuruz. Nasıl ehli kitaba davette bulunuyorsak asli kafirlere davette bulunuyorsak bunlara da Davette bulunuruz ancak ehli sünnet vel cemaate göre bunlar kafirdir hücceti oluşturmak gibi bir şey vacip değildir söz konusu değildir ancak bunlar İslam'a davet edilirler ve bu kadiyanilik günümüzde gerçekten birileri tarafından desteklenmekte özellikle Yahudi ve İngilizler tarafından desteklenmekte çünkü çıkış noktası orası Afrika'da, Endonezya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Suriye'de, Irak'ta, Pakistan'da, Hindistan'da, Kanada ve Amerika'da çok güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Özellikle Afrika'da, Gana'da, Gana bölgesinde yani Gana denilen şehirde çok güçlüler. Özellikle otoriter hakimiyetin olmadığı yerlerde maalesef insanları zehirliyorlar. Ve hatta bunların İslam cannel yani İslami kanal diye sözde uluslararası bir kanalları da var. E, bu gücü nereden buluyorlar? Gerçekten büyük bir destek aldıkları açıktır. Dolayısıyla bunlar e, muayyen olsun, umum olsun tamamı kafirdir. Çünkü bunlar heva ve heveslerine uymuşlardır. Çünkü bunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine tabi olmamışlardır. Dolayısıyla... Her türlü sapıklıktan Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri Kur'an'dan, sünnetten ve ashabın anlayışından ayırmasın. Tabi ben burada parça parça bunların sapık fikirlerini söyledim. ehl sünnet de bunlar için küfür, kü, kafir olduklarında ittifak etmişlerdir. Bu konuda bir e, ihtilaf söz konusu değildir. Dolayısıyla e, bunlardan beriyiz. En Allah'a Allah sığınırız. Allah Azza de Celle bizleri Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak öldürsün. Ve wrak, vallahu alem Allah is de Allah de nebine, Muhammad, in Bihamdik, Eli Muhammad, soebahanek Allah, ma'a, ma'a, ma'a, ma'a, ma'a, ma'a,